Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Mucizeler bir isimli programımızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberlik dönemindeki mucizelerine kadar gelmiştik ve ayın ikiye yarılması, İsra Miraç hadisesi, mübarek parmaklarından suların çıkması, kütüğün ağlaması, yemeğin bereketlenmesi, 10 kişilik bir yemeğin 1500 kişiye yetmesi gibi mucizeler vardı. Bunları sizlerle paylaştık. Ve bugünkü programımızda yine en önemli mucize diye geçen Kur'an-ı Kerim'den bahsetmeye, içeriğinden bahsetmeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, evet az önce saymaya çalıştığımız ve saymadığımız daha birçok mucizesi olmuştu. Ama kendi peygamberlik iddiasında müşriklere karşı, etrafında ona sallallahu aleyhi ve sellem, inanmayanlara karşı... Hiçbir mucize Kur'an-ı Kerim kadar etkili olamamıştı belki de. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in lafızlarından anlıyoruz. Zaten başlı başına bir mucize. Şimdi bazı notları paylaşarak bu bölüme başlayalım. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor bu konu ile alakalı. Bütün peygamberlere, ümmetlerinin iman ettiği mucizeler verilmiştir. Bana verilense Allah'tan gelen vahidir. Kıyamet günü peygamberlerin en çok tabisi bulunanı olmayı ümit ediyorum buyuruyor. Yani böylelikle Allahü Teala Kur'an'ın benzerini getirmeleri için ayette de geçecek bir meydan okuyor. Gerçek bir meydan okuma. Peki neden? İlk önce bunu biraz anlayalım. Madem Kur'an ve mucizeleri işliyoruz. Şimdi efendim, edebiyatta o zamanın 14 asır öncesine gittiğimiz zaman en önemli topluluğunun Araplar olduğunu biliyoruz. Kimi topluluklar o zamanın tekniği ile alakalı, gemi yapımı ile alakalı çok ileride. Kimilerinin silah yapılanmaları yani ordusu çok güçlü. Kimisi o zamanın işte sanatı dediğimiz ne bileyim bugünün modası tabir edilen insanların beğendiği kumaşları belki dokuyorlar. Ama Araplara baktığımız zaman fasih bir dil, belagat, aynı zamanda şiirin birçok tonunu görüyoruz ve çok kuvvetliler. Mesela bir olay anlatacakları zaman başına bir şey geldi, bu ister... Morali bozulan bir durumda olsun insanın veya bir düğünde olsun. Onu şiirle söylerler ve öyle söylerlermiş ki sanki daha önceden yazılmış gibi. Hani bizim de toplumumuzun bir parçası olan aşıklar vardır. Sazı alırlar böyle değil mi? Birbirlerine laf atarlar böyle. Çatarlar. O anda doğaçlama denilen bir şekilde gelir. Araplarda da böyle bir durum varmış yani. 10-15 kıtalık bir şeyi o anda kafiyeli bir şekilde söylerlermiş. Bunu neden sizlerle paylaştım? Hangi topluma bir peygamber geldiyse o toplumun özelliklerine göre bir takım mucizeler var. Mesela Musa aleyhisselam zamanında sihirbazlığın etrafta çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi sihirbazlara karşı da bir mücadele verildi. Allahü u Teala'nın bir mucizesi geldi. O sihirbazların ortaya attığı o ilüzyonlar, göz boyamalarına karşı asa yılan oldu hepsini yuttuğu vesaire. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, De ki, Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insi cin bir araya gelseler, Birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. İsra suresinde geçiyor. Bu büyük bir meydan okumadır. Hatta meydan okumanın en büyüğüdür. Getirin bir benzerini. Çok ilerdesiniz edebiyatta, şiirde, sanatta değil mi? Yazılı eserler çok revaçta. Getirin bir benzerini. Ve daha sonra... Rabbimiz Celle Celaluhu getiremeyeceklerini de söylüyor. Dolayısıyla bir sonraki ayette bu konu daha üst seviyeye çıkartılmış. Yoksa onu yani Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer doğruysanız Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Nerede geçiyor bu? Hud suresinde geçiyor. Demek ki anlıyoruz. Kendileri bir şok yaşadılar. Evela, evet. Allahu Teala'nın o ayetleri inmeye başladığı zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunları anlatıyor, tebliğ ediyor. Bir şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra bu uydurma söz dediler. Kendi aralarında biraz kabiliyetleri mucibince bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştılar ki böyle olaylar olmuş tarihte. Onların Kur'an'ı varsa, ayetleri varsa Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bizim de şu sözümüz var demişler. Kur'an-ı Kerim'den bazı yerleri alıntı yaparak veya belli noktalara işaret ederek yapmaya çalışmışlar ama ellerine yüzlerine batırmışlar. Onlar da bunun farkında. Ve sonra okuduğumuz ayetler iniyor. Benzeri var mı? Getirin bakalım bulamayacaklar diye. Bu inat devam etmiş. O kavimde o zaman 14 asır öncesinde hayır bu bir beşer sözüdür demişler. Şunu da söyleyelim unutmadan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olduğu yani okuma yazmasının olmadığını da biliyorlar okuma yazması olmayan bir insanın sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar içerisinde birbiriyle neredeyse milimetrik hesaplarla döşenmiş hem gayiptan efendim hem önceden ezelden bahseden geçmiş kavimlerden bahseden bunca bilgiyi 23 senede bir de bir anda değil iletiyor olması da birçoğunun zaten Müslüman olmasına vesile olmuş ama bazıları inkâre devam etmişler. Bu inkâra devam etme dozu arttıkça Allahu Teala'nın Celle Celaluhu o meydan okuması vardı ya Kur'an mucizesiyle alakalı o doz da artıyor. Bakın. Yoksa onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu mu diyorlar. De ki eğer sizler doğruysanız, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da, hep beraber O'nun benzeri bir sure getirin. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi O'nun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan gayrı şahitlerinizi de yani Yardımcılarınızı da çağırın. Varsa yardımcılarınız. Bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bakara suresinde geçiyor. Şimdi müşrikler dozu yükselttiler. Rabbimiz Celle Celaluhu anlatım tarzında Yine dozu yükseltti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamaya çalıştılar. Bunun cevabını aldılar. Ve bu meydan okuma devam ediyor. Dikkat ettiniz mi? Bugün de aynı şey geçerli biliyor musunuz? Yani şöyle düşünmeyelim. 14 asır evvel o zamanın toplumu yani Arap kavmi veya toplumu diyelim. Edebiyatta, şiirde, yazıda, belagat çok önemli çalışmaları var demiştik. Bugün de öyledir. Cidden Arapça okuyan kardeşlerimizden bunu öğreniyoruz. Çok da mutlu oluyoruz mesela böyle bir dil olması. Bu da başka bir güzelliktir. Bugün mesela Arabistan'da veya Arapça konuşulan yerlerde, Mısır'da, işte Sudan'da birçok yerde çalışmalar var değil mi? Hala bu iddia devam ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu buyurmuştu ya, bir benzerini yapabiliyorsanız, getirebiliyorsanız, hatta yardımcılarınız varsa neyse onları toparlayın tabiri. Bugün de bu devam ediyor. Ve inkarcılar o gün olduğu gibi bugün de var. İsimleri değişik, yerleri değişik. Ama davaları aynı ama yine bir şey bulamıyorlar. Değerli dinleyenlerim, 14 asır boyunca az önce okuduğumuz, Ayet-i cevap veremeyen toplum ve topluluklar, sadece Arap toplumu değil, bugün de o cevabı veremiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu çünkü ne buyurmuştu? Ki elbette yapamayacaksınız, yani benzerini getiremeyeceksiniz, ona ait bir eksiltmede bulunamayacaksınız diye bu, 14 asır sonra 2020 yılındayız bugün 2050 de olsa bilemiyoruz bizim göremeyeceğimiz 2150 de olsa bilemiyoruz göreceği görüp göremeyeceğimizi ama şunu biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim değiştirilmeyecektir 1400 küsür yıldır olduğu gibi bir o kadar daha geçse Allahu Teala'nın sözü vardır kimse bir Fazladan bir şey içine ekleyemeyeceği gibi bir şey de çıkartamayacaktır. Tahrif edilemeyecektir. Biliyorsunuz tahrif edilen kitaplar oldu. Ama diğerlerine hükmünü kaldıran son kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar son kitap olduğunu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu Müslümanlar olarak biliyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün şöyle bir baktığımız zaman Kur'an mucizeleri nelerdir diye ilk önce bir lügata bakmak lazım. Birazdan bilimle ilgili, eski ümmetlerle ilgili veya gelecekle ilgili herkesin şaşkınlıkla ve hayretle Subhanallah diyerek izleyeceği sahneler oldu ya, Onlardan da kısa kısa bahsetmeye çalışacağız. Kur'an mucizesini işlemeye ama ilk önce o kullanılan dilden bahsetmeye çalışalım acizane. Mesela Kur'an-ı Kerim'de o 14 asır önce Arapların da şaşkınlıkla karşıladığı bir e, ton var. O ton şöyle bazı eserlerde geçiyor. Mesela... Eski kavimlerle ilgili bir şey anlatacağı zaman Rabbimiz Celle Celaluhu canlı bir şekilde bunu anlatıyor. O tonda yani insanın ilgisini celbedecek şekilde, dikkatini çekecek şekilde vurgular yapılıyor, tekrarlar yapılıyor. Ama öyle ki mesela siz bir şeyi aynısını alın, ben buraya monte edeyim şu cümleleri. Bu kadar tekrar edeyim dediğiniz zaman olmuyor. Bunu çok denemişler. İnsan sıkılıyor. Ama bu da bir Kur'an mucizesi başlı başına. Öyle bir kafiye ve kullanılan tekrarlamalar öyle yerli yerinde ki bunun bir beşer sözü olmadığının apaçık bir ispatı. Bugün de ne şiire benziyor mesela. Şunun yazdığı bir Eserdir bu, kitaptır, haşa diyen insanlar için söylüyorum. Ne ona benziyor, ne bir nesire benziyor. Nesir diye ayrı bir dal var biliyorsunuz. Ne kasideye benziyor. Yani hepsinin içerisinde ama hepsinden de değil aynı zamanda. Lügat, yani insanın anlayabileceğini anlatıyor. Yedi yaşında bir çocuğun da. Beyni yorulmuş, 70-80 yaşına yağmış bir nenemizin, dedemizin de şöyle dinlediği zaman tefsirini dip anlayabileceği bir üslup var. Bu çok önemli. Mesela geçmiş kavimlerden bahsettiği zaman üslup ve o tekrarlar, tonlamalar kendine münhasır olarak devam ediyor demiştik. Mesela merhametle ilgili, Allahü Teala'nın şefkati ile alakalı insanlara... Efendim moral verecek olan ayetlerde de o ton değiştirilmiş bir şekilde. İnsanın dinlerken tüylerinin diken diken olması bu. Mesela bir örnek vereyim size. Müslüman olanların hayatları isimli bir belgesel vardı televizyon ekranlarında. Onun seslendirmesini yaparken önümüze böyle A4 kağıdında geliyordu. Çok etkilenirdim. Onlardan bir tanesinde ismini hatırlamıyorum ama... Şöyle diyordu, kendisi bir papaz, Almanya'da olsa gerek, anlamadan mesela anlamını bilmeden evvela Arapçasını bir yerde duyuyor. Etkileniyor, acaba bu nedir? Anlıyor ki Müslümanların kitabı Kur'an okunuyor. Sonra onun Almancasını gözden geçiriyor, biraz daha etkileniyor ve belli bir süre geçtikten sonra, Hidayet nasip oluyordu. Bu beni çok etkilemişti. Düşünün sadece dinlerken yani ne anlattığını anlamadığı halde bile kendisine çeken bir kuvvet var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla merhametten bahsederken Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir e, tonlama var. Bir e, buyuruma var. Şiddetle, cehennemle korkutma, günahlardan sakındırma ile alakalı farklı bir metot var. Bunlar beşeri olmadığının kanıtlarından bir tanesi. Şimdi geçelim Kur'an mucizelerinin diğerine. En önemlileri belki şöyle kendi aramızda konuşsak desek ki Kur'an mucizeleri dendiği zaman aklına ne geliyor? Eski ümmetlerden bahsetmesi. Kavimlerden bahsetmesi. Mesela ilk aklımıza gelenler Ad kavmi, Semud kavmi. Hani helake uğrayanlar vardır. Daha önce Halil İbrahim sofrası programlarında işlemeye çalışmıştık. Hatırlayanlar vardır. Mesela Lut Aleyhisselam. Ya bugün de Allah hidayet versin. Başımızın belası bir takım halve hareketler var değil mi? O zaman da bırakın 14 asrı, kaç 14 asır önce olduğunu da bilmiyoruz. Çok eski çağlardan beri bu hastalık, maalesef bu çirkinlik var. O zamanları mesela Kur'an'da görüyoruz. Ama... Çok ilginçtir. O zamandaki fuhşun, yanlışın bugün de olduğunu gördükten sonra subhanallah diyoruz. Demek ki işte her asra hitap eden bir kitapla karşı karşıyayız. Yani bir tarih kitabı veya haşa roman kitabı edebi bir kitap değil. Bazı düsturların, yasakların olduğu, insani görevlerin, sosyalitenin olduğu bir kitap. Değil. İçinde her şeyi bulabildiğimiz bir kitap. Mesela Musa aleyhisselamın kavmiyle ne yaşadığını görüyoruz. Firavun ve yandaşlarını görüyoruz. Meryem validemizin hayatını öğreniyoruz. Aynı zamanda kocası olmadan yani İsa aleyhisselamın babası olmadan nasıl dünyaya getirildiğini görüyor. Bu mucizelere şahitlik ediyoruz. Bunlar yer alıyor. Yani geçmişten izler var. Peki bunun mucize olmasının bizim için önemine daha önceki programda bahsetmiştik ya bazı şartları olması lazım diye. Geçmişten bu kadar ayrıntılı bir şekilde bahseden bir insan 14 asır önce düşünün peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazması yok. Şimdiki gibi yazılı eserler bu kadar revaçta değil. Son derece Sınırlı sayıda, devenin kemiğine, bilmem hangi e, derinin üzerine yazılıyor mesela. Bu kadar bilgiyi herkes edinemiyor. Mesela o zamanlar bilgin insanlar vardı. efendim, Değiştirilmemiş olan, mesela tahrif edilmemiş olan Hristiyanlıkla ilgili vesaire. Bu insanlar böyle dağlarda, şuralarda, buralarda, inzivada yaşarlardı. Sürekli olarak bir şeyleri tekrar ederler bilgileri unutmamak için. Tek tüklü bu insanlar. Şimdi okuması, yazması olmayan, etrafında ilim erbabı insanlar olmayan, bu konuda bir eğitim almamış, bir e, ilim meclisine gitmemiş, dahil olmamış bir insanın sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatması elbette ki harikulade bir durumdur ve başlı başına bir mucizedir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar açık ve net ayrıntılarıyla eski kavimlerden vesaire bahsetmesi ki İbrahim aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Yunus aleyhisselam daha neler var neler. O zaman birçok insanın iman lezzetini almasına vesile olmuştu. Çünkü bu vahi mevzusunu anlattı. Bu apaçık bir vahiyle yani bir e, emirle Allah Celle Celaluhu tarafından Gelmeliydi. Bunu ispat etmiş oldu ve düşünün gaybi veya geleceğe ait hadiselerin bildirilmesi de yine Kur'an mucizelerinden bir tanesiydi. Şimdi bir evvelkinde geçmiş kavimler, geçmiş hayatı olan dünyanın geçmişiyle alakalı bilgiler verildiği kadar gelecekle ilgili de bilgiler verildi. Mesela onlardan bir tanesini sizlerle paylaşayım. Kıyamet alametleri değil şimdi size anlatmak istediklerim. Mesela ayette de geçiyor. O zamanlar Farisiler ve Bizans arasında bayağı bir efendim savaşlar yaşanmış. Bizans biliyorsunuz o zaman Anadolu toprakları ülkemizin şu anki topraklarından bahsediyorum. Bir kısmını içine alıyor devam ediyor. Afrika'ya kadar bazı sınırları ulaşıyor ama Fars, bugünün işte İran tabir ettiğimiz yeri de çok güçlü bir ordu. Burada bir mucize o zaman yaşanıyor, insanlara sunuluyor, ondan bahsetmek istiyorum. Mesela Bizans'ın Fars orduları karşısında büyük bir yenilgi aldığını biliyoruz. Perişan olmuşlar, Fars... Gitmiş efendim ordularıyla Bizans'ı darma duman etmiş. Allahu Teala hemen ardından şu ayeti indiriyor. Evvela o ayeti bir okuyalım sizlerle. Rum suresinde geçiyor. Elif lamim. Rumlar Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar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 güçsüz, zayıf Bizans ordusu ayette buyurulduğu gibi güçleniyor ve bu sefer Fars imparatorluğunun ordularını neyse işte darma duman ediyor. Bu bayağı bir tesirli oldu. İşte Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi de gelecekle alakalı bilgiler. Onlardan bir tanesini Bedir Savaşı'nda yaşadık, yaşar gibi olduk. Nedir o? Bedir Savaşı'nda Allahu Teala zafer vaat etmişti. Ayette geçiyor. O ayeti de sizlerle beraber paylaşalım. Adım adım gidelim. Heh, Enfal Suresi. Bakın ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Hatırlayın ki Allah size iki taif eden, yani kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz kuvvetsiz olanın yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Ne oldu peki sonra? Müslümanlar sayıca ve silah teçhizatı işte o zamanın kullanılan okudur, atıdır, yayıdır, kalkanıdır bu bakımlardan çok zayıftı. Karşıdaki ordu teçhizatlı, kaliteli ve sayı bakımından çok fazlaydı ama herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bir başarı elde edildi Allahu Teala'nın izniyle. Bu da Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesiydi gelecek ile alakalı. Aynı şekilde Mescidi Haram'a girilemedi biliyorsunuz. Allahu Teala yine Kur'an-ı Keriminde Fetih suresinde bunu bizlerle paylaştı. Şöyle buyurdu. Andolsun olsun ki Allah Celle Celaluhu elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi ve sonra mescidi harama gerildi biliyorsunuz. Daha sonrasında işte anlaşmalar yapıldı, kimsenin canına, malına işte ırzına dokunulmayacak vesaire. Birçok insan insanda Müslüman olmuştu bu olaydan sonra. Yine Mekke fethinde Müslümanlar Mescidi Haram'a girdiler. Allahu Teala'nın yine ayetinde buyurulduğu üzere Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi. Onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağına vaat etti. Bu da gerçekleşti. Mekke'nin fethinde Müslümanlar mescidi harama girdiler. Ee, şöyle bir ilginç durum var aslında. Müminler o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bütün Arap topraklarına zaten hakimiyeti ne yaptılar? Sağladılar. Bir hayli genişleme oldu mesela topraklarda. Bütün e, Arap toprakları Müslümanların idaresine boyun eğmiş durumda kaldılar. Bunun ötesinde sahabeler Arap, Arap Yarımadası'nın sınırlarını aştılar. Fars topraklarının ötesine kadar gittiler ve idarelerini götürdüler. Şimdi Allahu Teala'nın bir sözü vardı. Kur'an-ı Kerim'i tahriften koruyacağını buyurdu ki bu devam etmektedir kıyamete kadar. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Bunun konumuzda ne alakası var bu okuduğum ayetin? Şöyle, zaman değişti. O zaman mesela belli bir toprakta bu nüfus devam ediyordu. Birçok yer fethedildi. Müslümanların sayısı çoğaldı. Herkes bir yere dağıldı. Evet, zaman değişti. Müslümanların halleri değişti. Konuştukları diller vesaire değişti. Ama... Bu kadar toprakların genişlemesi, bunca nüfusun çoğalması neyi değiştiremedi? Mesela Afrika'nın bilmem hangi ülkesi bize en uzak olan veya Avustralya'nın en okyanusa yakın yerindeki kalmış son bir Müslüman da aynı kitaba, dünyanın öbür ucundaki bir insanda da aynı kitaba, 14 asır önce yaşamış olanlar da aynı kitaba, bizlerden sonra... 300-500 sene sonra ne zaman kıyamet kopacağını bilemiyoruz. O insanlar da aynı kitaba iman edecekler. Aynı satırları okuyacaklar. Biz bugün evet Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdu deyip okuyoruz ya. Bu müthiş bir heyecan. Benim okuduğumu, senin okuduğunu 14 asır önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okudu. Bu heyecan hep devam edecek. Bunu da anlıyoruz Kur'an mucizelerinden bir tanesi olarak. Değerli kardeşlerimiz, Kur'an mucizelerinden bir tanesi de anlatılan o olayların yer aldığı surelerin, ayetlerin birbirleriyle olan uyumu ile alakalıdır. Bir tesbihin taneleri gibi düşünün bu şekildedir. Zaten bugün birçok insanın yine e, Müslüman olmasının, vesilelerinden bir tanesi, önemli vesilelerinden bir tanesi budur. Yine, mesela, Nisa suresinde geçiyor, şöyle, hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Bunu kim buyuruyor? Rabbimiz Celle Celaluhu. Öyle ya, bugün, en değerli hocalarımızın, alimlerin, ilim erbablarının yazdığı eserlerde bile mutlaka bir hata, bir imla kuralı veya yanlış anlaşılan bir şeyler olasıdır. Olmuştur ve olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir söz, hiçbir hitabet sanatının erbabı, hatasız bir an veya ömrü boyunca hatasız bir sunum bir eser yazmamış, konuşmamıştır. Bu sadece Allahü Teala'nın kitabına mahsustur kardeşlerim. Yani bir alimin, bir yazarın eserinde bir hata gördüğünüz zaman bu sizi yıkmasın, parçalamasın. Bazen imla hatası oluyor. Bazen matbaayı veriliyor mesela. Orada bir hata oluyor. Veya yorum yanlışlığı olabilir ama kesinlikle böyle bir hata yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi İlmi ve bilimsel mucizeler var. Çok fazla vaktimiz yok zannediyorum. Bunu da inşallah bitirmiş olalım. Kur'an-ı Kerim, ilimler ve bilimler kitabı değil biliyorsunuz. Yani sadece böyle bir kitap olarak gelmemiş. Şu madenlerin neden yaratıldığı, şunun neden olduğu ile alakalı bilgilerin yer aldığı bir kitap değil. Ama şunu da biliyoruz ki, o zaman astronominin, ee, bilimle ilgili çalışmaların nerelerde olduğu gerçeği var ama Kur'an-ı Kerim nelerden bahsediyor onlar da insanı heyecanlandırıyor. Mesela göklerin ve yerin başlangıçta tek bir parça olduğu, bugün bilim insanları 1900 yıllardan sonra bunu anlayabilmişler. Daha önce işte bazı teoriler ortaya koydular, Big Bang teorisi vesairesi diye. Ama 14 asır önce, o zamanın teknolojisi, bilimi, astrolojisi neyse artık, astronomi daha doğrusu, size bırakıyorum yorumu. İnkar edenler, göklerle yer bitişik bir haldeyken, bizim onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? buyruluyor. Yine dağların sabit oluşunun sebebi var.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 Bunları ne zaman bilim dünyası anlıyor? Aradan uzun yıllar geçtikten sonra. Mesela dağların denge unsuru olarak yaratıldığını Kur'an anlatmış. 1920'li yıllarda ortaya çıkmış ki dağlar ne kadar yüksekse bir o kadar da altında ne var? Kütle var. Ve bu kütle yukarıdakinden kat kat fazla. Dünyanın şurasındaki dengeyle burasındaki dengeyi dağlar efendim ne yapmış oluyor, tartmış oluyor. Bu da insanı hayrete bırakıyor. Yine süt mucizesinden bahsediliyor. Süt bildiğiniz gibi hayvanın işkembesiyle kanı arasında çıkan bir ayrı mucizedir. Şöyle geçer. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembeyle... ''Kan arasından gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz.'' Ayetin mucizelerinden bir tanesi. Bugün bilimsel olarak sabit. İşte bağırsaktaki atıkların kana karışması sonucu biliyorsunuz. Bağırsak duvarın orada oluşuyor. Süt bezeleri, sütün oluşması için gerekli unsurları kandan, sindirilen gıda özünden sağlıyor Sonra ikisinden tamamen temizleniyor, farklı bir şekilde süte dönüştürülüyor. Bu 14 asır öncesinin bilimiyle veya bilgisiyle nasıl adlandırılır yorumu size bırakıyorum. Yine daha çok var ama süremiz yok. Bir çocuğun anne karnındaki yaratılış safhaları, çocuğun ilk önce bir... E, et parçası olarak, bir çiğnem et olarak yer alması, onun sonrasında tutunması, tutunduktan sonra üç karanlık adı verilen ki tıp ilminde bu 1900'lü yıllarda hatta 40'lı yıllar olması lazım, yanlışım olabilir. Ortaya çıkartılmış daha yeni yeni görüntüleme teknikleri yok vesaire. O plasenta, plasentanın içinde başka bir şey, bir zar vesaire çocuğun karanlıklar içerisinde Üç karanlık içerisinde meydana geldiği vesairesi anlatıyor. Daha neler var neler. Denizin birbirine karışmaması yani tatlı suyla e, tuzlu suyun birbirine karışmaması gibi neler var neler. İşte bunlar da bugün niye konuşmaya çalıştık az da olsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kerim olan kitabımızda da işte böyle mucizeler vardır. Allahü Teala bu mucizeleri... Bu anlatılanları iyi bir şekilde anlayan, hayatına tatbik eden ve hayatı boyunca bu aktarılanlar üzerinde düşünen, tefekkür edenlerden eylesin. Zamanınızı ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle hepinizi en emin olan Allahu Teala'ya emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.